Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam daveti adım adım ilerliyordu. Bu davette ayeti kerimeler en etkindi. Özellikle Mekke'den nazil olan ayetler kısa ve özlü ayetlerdi. Bu ayetlerin dili arı doluydu Üslubu tatlıydı ve çok etkileyiciydi. Kur'an-ı Kerim, Onların dil bilgisi, şiir ve edebiyatına hem uygundu hem de çok etkindi. Kelimeler ok gibi dinleyenin kalbine inerdi. Kulaklar ister istemez onlardaki ahenge çevrilirdi. Uyum ve ahenkleri sebebiyle derhal dillere, gönüllere yerleşirdi. Ayetlerin mesajları evrenseldi. Verdiği örneklerin çoğu ise o toplumun tarihinden, toplumun yaşantısındandı o toplumun dayandığı temellerinin nedenli, zayıf, anlamsız olduğunu eleştirirdi. Böylece toplumun İslam'a yönelişinin gerekliliğini vurgulardı. Mekke ayetler derya gibi engin ve anlamlı, şelale gibi akıcı, sel gibi kuvvetli ve hızlı, ateş gibi yakıcı ve etkileyiciydi. Ayet-i Kerimeler önce mümin inşa ediyordu. Müminlerin sorumluluklarını vurguluyordu. Mümin insanın Allah'a ilişkin derin bir bilinçle yaşamasının temelleri oluşturuyordu. Ayetler sabır çizgisinde hareket edişin derin anlamlarını öğretiyordu. Kararlı oluşun, azimli hareket edişin imanın tabiatı olduğu öğretiliyordu. Allah yolunda gerektiğinde serveti samandan geçilmesi gerektiğini öğretiyordu rahman Rahim'in yolunda gerektiğinde yardan ve serden geçileceğini vurguluyordu. Ayetler müminleri imanın kıvamına getiriyordu. Onları ayet ayet örüyordu, sure sure inşa ediyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları sabrın destanını yazıyorlardı. Mekke müşriklerinin en ağır eza ve cefalarına direniyor sabrediyorlardı. İnsanın gücünü zorlayan şartlara tahammül ediyorlardı. Allah'a dayanmanın, Allah'a iman etmenin bütün zorlukların üstesinden gelmek olduğunu ortaya koyuyorlardı. Allah'ın razı olduğu hallerle donanıyorlardı. Onlar sabırla çelikleşiyorlardı. Onlar sabırla kahramanlaşıyorlardı. Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Sabırsa dağın arka tarafını görebilmekti. Sabır ölümden sonrasını görür gibi bir iklimde olabilmekti. Bütün bu güzellikler Kur'an ve Peygamber ikliminden neşet ediyordu. Bu güzellikler bu iklimin bağrından doğuyordu. Madalyonun öbür yüzü şirkin ve küfrün karanlığında savrulanlardı. Onlara bu yolun temelsizliği tarihten örneklerle öğretiliyordu. Nice misaller veriliyordu. Düşürükler ahiretin varlığına inanmak istemiyorlardı. Onların tereddütleri bir bir ele alınıyor ve çürütülüyordu. Aklın ve mantığın tabi değerlendirmelerine ters bir şey olmadığı ortaya konuyordu. Tevhidin ve ahiretin esasları kainattan örneklerle sunuluyordu. Ön yargısız olanlara ufuklar veriliyor, hakikatler anlatılıyordu. Müminlere ilişkin ileri boyutta olan düşmanlıkları, kinleri ve entikraları yüzlerine vuruyor hatta lanetleniyorlardı. İnatla, ısrarla şirkin karanlığında ısrar edenlerin sonlarının çok acı olacağı cehennemlere düşecekleri bildiriliyordu. Mekke müşrikleri müminlere karşı gergin bir ortam oluşturmuşlardı. Müminleri istenmeyen insanlar konumuna düşürmüşlerdi. Mümin için çetin bir ortam vardı. Bu çetin şartlarda nasıl hareket edeceklerdi? İnsanlığın davası İslam'a nasıl sunulacaktı? Halleri, tutumları ve sözleri nasıl olacaktı? Bu hususlar ayetlerin ve rahmet elçisinin yönlendirmesiyle oluyordu. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Birincisi hikmetle hareket etmekti ve sohbet etmekti. Hikmet incelikli bir tutumdu, davranıştı, sözdü. Ne ortaya konuluyorsa zamanında, yerinde ve miktarınca koyabilmekti. Ehli hikmet önce muhatabını, toplumunu, derinliğini anlamaya çalışırdı. Onların düşüncelerini, hayat tarzlarını öğrenmeye gayret ederdi. Her insanın, her toplumun konumu, durumu, halleri farklılık arz ederdi. Bu farklılıkları dikkate alırdı. Asla gelişi güzel bir tutum ve söz üzere olmazdı Hazret Ali Efendimiz muhatabınızın seviyesine göre konuşmazsanız Allah ve Rasulünün yalanlanmasına neden olursunuz diyordu ikincisi sohbetti konuşmaktı İslam'ın esaslarının anlatılmasıydı İslam'ın esasları anlatılırken sadece deliller üzerinden gidilmemesi gerekiyordu sadece aklı merkez alarak hareket etmemek vardı Aklı ve kalbi beraberce merkeze almak vardı. Aklı ve kalbi merkeze koyarak hasbal etmek gerekiyordu. İyiliklerin, güzelliklerin ki dünyayı kuşatan Rabbani esasların delillerle sunuluşu aklı doyurmalıydı. Akıl ilim isterdi, fikir isterdi. Aklın bu isteği ciddi anlamda doyurulmalıydı. Kalp ise güzelliklerin varında yatan sevgiyi isterdi. Kalp sevgiyi arardı. Sevgiyle doymak isterdi. Mümin insan bu temel özellikleri dikkate alarak hareket etmeliydi. Sohbette derin bir iştenlik olmalıydı. İki dost gibi konuşma hali olmalıydı. Karşısındakine nutuk atmamalıydı. Saygın bir dille, sevgi dolu bir halle sohbet etmeliydi. Konuşmada, sohbet zemininde, münakaşaya, münazaraya, ve kavgaya asla meyletmemeliydi. Ya güzellik içinde hasbihal edilmeliydi ya da güzellik gerçekleşmiyorsa soğuk ve kırıcı bir hale fırsat verilmemeliydi. Hele hele konuşmada akıl cambazlığına, zihin güreşine, saçma sapan itirazlara, gereksiz ithamlara, bağırıp çağırmalara olabildiğince yol verilmemeliydi. Sohbet tatlı dille olgunluk içinde olmalıydı. Buna yüksek duyarlılık gösterilmeliydi. Son derece sabırlı, zarif, nezaket içine hareket etmek gerekiyordu. İkinci esas, İslam'ı davette bir ciddiyet ve yumuşak bir üslup olmalıydı. İsra suresinin 53 ve 54. ayetlerinde öyle buyuruluyordu. Mü'min kullarıma söyle. Sözün en güzelini yumuşak bir şekilde söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fitne sokar. Zira şeytan insana apaçık bir düşmandır. Rabbini sizi daha iyi bilir. İstersi size rahmet eder ve dilerse sizi azaplandırır. Biz sene onların üstüne vekil göndermedik. Buyuruluyordu. Ayeti kerime insanlığa bir esas getiriyordu. İletişimin en etkin zemini konuşmaktı. Konuşurken en güzel ifadelerle ve yumuşak bir üslubla konuşmayı bir esas olarak bildiriyordu. Konuşmalarda ve tartışmalarda sert dil tasvip edilmiyordu. Karşı taraflar ne kadar tatsız, rahatsız edici, acılı bir dil kullansalar bile müminler tavırlarını sertleştirmesinler. Hak ve adaletten başka bir şey söylemesinler kızgınlıklarını, ileri boyuttaki öfkelerini dahi sinelerine çekmeleri, insana, insanlığa yakışmayan hal ve sözlerden uzak durmaları vurgulanıyordu. Ayette, onlar öfkelerini yutarlar buyruluyordu. Yani kötülüğe kötülükle karşılık vermesinler, kötülüğü iyilikle geçiştirmeye gayret etsinler isteniyordu. Sağduyu ellerinden bırakmasınlar, serin kanlı korusunlar isteniyordu. Her zaman doğru ve ölçülü konuşsunlar ve ağızlarından çıkan her söz seviyeli ve vakarlı olsun. Yüce davayla bağdaşmayan bir söz söylemesinler isteniyordu. Müminler, muhalifleri, düşmanları kışkırtıcı, öfkelendirici sözlere cevap verirken, kendilerinin öfkelendiğinde, öfkeyle hareket etmek istediklerinde orada durmayı bilmeli. Öfkenin bir şeytan dürtüsü olabileceğini fark etmeli. Güzelliği elden bırakmamaya sabırla devam etmeli. İblisin işi insanları birbirine düşürmekti. Aralarını ciddi anlamda bozmaktı. Konuşma imkanlarını yok etmekti. İman sahipleri hiçbir zaman gururlanmamalıydı. Kendilerini büyük görmemeliydiler. İslam'ın insana kazandırdığı en büyük değer insanı bütün komplekslerden arındırmaktı. Tabii ve doğal bir insan yapmaktı. Sadece Allah'ın kullarından bir kul olduğunun bilinciyle hareket etmekti. Ne aşağılık haller içinde olmak söz konusuydu ne de büyüklük haller içerisinde olmaktı. Tabi doğal ve dengeli bir halin insan olmaktı. Üçüncü esas ise davet edenin makam ve mesuliyetiydi. Enam suresinin 104. ayetinde. Size Rabbiniz tarafından delil ve huccetler geldi. Onları görüp iman eden kendi lehinedir. Kör alıp görmeyen de kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim buyuruluyordu. Peygamberin ve ona tabi olanların yolu sadece hakkı tebliğ etmekti. Hakikati güzel bir üslupla sunabilmekti. Konuyu bütüncül bir şekilde ortaya koyabilmekti. İman edip etmeme konusu onların sorumluluğunda değildi. Müminler yaşarlardı, anlatırlardı, teklif ederlerdi. Teklif vardı, ısrar yoktu. İslam'ın nurunu insanlığa ulaştırmak vardı. Dileyen bu aydınlık yolun yolcusu olabilirdi. Dileyen kendi bildiği yolda devam edebilirdi. Ayette ben sizin üzerinize bekçi değilim buyuruluyordu. Mü'mirlerin insanlığa karşı sorumluluğu, İslam'ı halleriyle ve lisanlarıyla bir güzellik içerisinde sunabilmekti. İnsanların hak ile batıl arasını seçebilecekleri bir ortam hazırlayabilmeleriydi. Dileyen dilediği yolu özgür iradesiyle seçebilmeliydi. İman gönülden olandı. Gönlün aklın evet demesiyle olandı. Baskıyla korkuyla iman etmenin hiçbir kıymeti olmazdı. Olsa olsa bir zulüm olurdu. Müminler böyle bir halden uzak durmaları konumundaydılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.